Nitekim şair diyor ki: La tehenen el fakira halleke en terka ve'd-dehr rafa. Fakiri alçaltma, sana emanet. Zaman yükseltir eder hiyanet. Nasıl ki abdest ve gusülle taharet namazın ikamesine ayrılmaz şart koşulduysa, böylece tadili erkan üzere ikame edilen namazda günahların pisliklerinden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 diye buyrulmaktadır. İsrail oğullarından böyleler olunca bu ümmet içerisinde böylelerin olması şüphesizdir. Zira الله, la tazalu ta'ife min ummati qa'imatan bi emrillah, la yedurruhum men khadhalahum ev khalafahum hatta yati'a emrullah ve hum zahirun ale'n nas. Ümmetimden bir taife Allah'ın emrini tutmakta devam edeceklerdir. Onları terk eden